selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi erdirsin. Ebu Hureyre radıyallahu adhten. Efendim, e, hakemin rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlayacağım. Sohbetime. İnne ünâsem min ümmeti ye'dûne ba'di yeveddu ahaduhum leviştera rüyeti bi ehlihi ve malihi sadaka Resulullah fi makal ev dinimizin en önemli rüknü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, sünnetleridir efendim sözleridir hadisi şerifleridir e, temel e, esastır o olmadığı zaman sünneti seniye olmadığı zaman e, herkes e, görüyorum ki şaşırıyor ilahiyatta uzman bile olsa efendim koca ummanlar bile almış olsa, olsa Profesör Füren diye efendim, yanıla, yanılıyorlar. Çünkü bu inceliklerden mahrum kalıyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği -ı şöyle, inne ı min ümmeti benim ümmetimden insanlar ünas, naz kelimesi gibi insanlar demek e, bir takım insanlar muhakkak ki vardır ki tüne Bunlar dünyaya benden sonra gelen kişilerdir Efendim yani benim asrımda benim zamanımda beni görerek yaşamış insanlar değil benden sonra gelen insanlardır benim ümmetimdendir bunlar yevedu hadım onlardan bir tanesi ister sever ki Levivi Terrüyeti beni görmeyi sağlasa, temin etse kendisine bir ehlihi ve malihi, efendim bütün aile efradı ve bütün malı mukabilinde. Bir bağı mukabele burada. Yani bütün aile efradını, bütün malını, mülkünü her şeyini feda edip bir Resulullah'ı görebilsem diye efendim onları hepsine e, hepsinden vazgeçmeye razı olur. Tabi insanın ailesinin malını bırakması nedir? Yani nasıl olur? Hepsini al ben artık dayanamıyorum, kalkıyorum, gidiyorum der. Vedalaşır. Efendim e, nereye gidiyorsun? E, artık gidiyor. Yani e, o kadar e, şey ya. onları gözü görmüyor, malı gözü görmüyor, işi gücü gözü görmüyor. Efendim aşkından, muhabbetinden Efendim, her şeyden vazgeçerek kalkıp gidiyor, dizi yarattığı mesela. Ee, i̇şte bu kadar böyle bütün ailesi ehratından ve bütün malından beni görmeyi sağlamak için vazgeçmek, onları feda etmek pahasına efendim e, bunu e, sever yani böyle yapmayı seveceklerse ümmetinden bazı insanlar gelecek. Evet. Kamer Efendimiz'in sevgisi Muhabbetü Resulillah Resulullah'ın sevgisi Bütün müminlerin gönlünde Çok derin Çok köklü bir şekilde olması gereken Bir sevgi Önce Allah sevgisi Aşkullah Ve muhabbetullah Allah'ı sevmek Efendim e, nasıl sevmek e, tarifsiz sınırsız haciz hesapsız e, sevmek. yuhibbuhum ve yühib bu nehu Efendim Allah Teala onları sever, onlar Allahu Teala Hazretleri sever. Allah yolunda cihad ederler. Efendim e, kınayanın ayıplayanın, tenkit edenin tenkidine bakmazlar efendim e, ve e, her işlerini Allah rızası için yaparlar. Tabi e, bu çok mühim bir nokta e, Şeyin, bu muhabbetin bu sevginin hasıl olması için insanın Cenab-ı Hakk'ı bilmesi lazım. Arifetullah. Allah'ı tanıma, bilme efendim e, onunla tanışma Efendim, 4 derecesini kazanması lazım. Marifetullah olmadan muhabbetullah olmaz ve derecelerin en yükseği de muhabbetullah'tır. İşte bu tasavvuf dediğimiz efendim, mübarek büyüklerimizin efendim e, yolu efendim, aşk, aşk yoludur. Efendim, muhabbet yoludur. Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek yoludur. Eserler de onlarla doludur. O, onlara anlatan efendim sözlerle doludur. Mesela Yunus Emre, mesela Mevlana Celaleddin Rumi, mesela İbrahim Hakkı Erzurumlu, mesela İsmail Hakkı Bursevî, mesela Eşrefol Rumi divanını alın, şiirlerini alın, eserlerini okuyun. Efendim daima efendim bunu göreceksiniz en önde. Allah sevgisinin ne kadar yüksek seviyede olduğunu göreceksiniz. Allah sevgisi için canını verir, Allah sevgisi için malını verir, Allah sevgisi için efendim her türlü meşakkate katlanır. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için hiçbir şeyden yılmaz. İşte her şeyimizi biz onlara borçluyuz. Yani Osmanlı ecdadımız, Selçuklu ecdadımız, Efendim, buralara gelmişler. Allah'ın dinine hizmet etmek için. İnsanlara İslam'ı öğretmek için. Ama böyle kaşları çatık, sert, efendim, kırıp döken, kan akıtan e, gaddar kimseler olarak değil. Mesela başka milletlerin yaptığı gibi efendim Ehl-i Salib'in e, hani haçlı ordularının yaptığı tanesi değil. Gelmişler. Önce İslam'ı anlatmaya çalışmışlar. Boynum bükük. Hizmet etmişler. Efendim, Hizmeti şeref bilmişler. Hizmetten, kulun gönlünü yapmaktan Allah sevgisinin kazanılacağını bildikleri için insana hizmet etmeyi ön plana almışlar. Herkesin canı olduğunu düşünerek efendim acımışlar kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyi başkalarına yapmamışlar. Kırık kanatlı kuşlara bakmışlar, göçmen kuşlardan uçamayanları korumuşlar yani bu sevgi bu muhabbet oldu mu insanın duyguları böyle e, bu hale geldi mi o zaman etrafa çok daha başka türlü bakıyor. Ama tabii niye savaşmışlar? E, tarihteki şeyler incelenirse, mücadeleler incelenirse İslam'ın tarihi incelenirse görülür ki e, ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam efendimizin zamanından beri efendim Şirk ve küfür, kafirler, müşrikler, münafıklar, bin düşmanları daha mütecaviz, daha saldırgan, daha zalim, daha gaddar, daha eza daha baskıcı olmuşlardır. Peygamber Efendimiz'i biliyorsunuz Mekke-i doğduğu şehirde, şu konuşmayı yaptığımız mübarek şehrinde efendim, barındırmak istememişlerdir, öldürmeye kalkmışlardır. Medine-i Münevveri'ye hicret zorunda olmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Orada da rahat durmamışlar. Oralara da ordular sevk etmişlerdir. Bu iş daima böyle gitmiştir. Ee, Osmanlıların yaptıkları savaşlardan önce Selçukluların biliyoruz. Efendim devrinde Anadolu'ya dalga dalga nasıl haçlı orduları geldi. Onlar da sava e savaşamayıp kenara çekildiler ecdadımız. Onlar yakaladıklarını kadın çocuk demeden öldürdüler. Çocukların etlerini yediler. Bunları hep biliyoruz. Ama bu mücadelelerde Allah mazlumlara yardım ettiği için e ileri noktalara kadar varılmıştır. Osmanlı ve Müslüman e ordular ve komutanlar daima bir beldeye gittikleri zaman bir sizin Müslüman olmanızı istiyoruz demişlerdir. Müslüman olun, bizim gibi kardeş olun. Hiçbir şey e, gerekmez demişlerdir. Onlar Müslüman olmak istemiyoruz deyince o zaman madem kendi dilinizde kalmak istiyorsunuz ona da müsaade etmişlerdir demişlerdir. O kadar hesabınızı Allah'a verirsiniz. Biz size haddini anlatıyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Ama siz başka türlü inanıyorsunuz. Hesabını Allah'a siz verin. O zaman ama bize tabi olacaksınız. Yani bu yamuk kafayla, bu bozuk inançla, bu efendi katıllıkla, duygusuzlukla, sorumsuzlukla yönetime size bırakamayız. Bize tabi olacaksınız, bize vergi vereceksiniz, emrimize olacaksınız. Hatta bunlara öyle öyle olmuş ki böyle bir ahaliye vergi teklif edince evet deyince Tamam orası İslam şehri olmuştur. Sonra savaş sebebiyle, savaşın cilvesi, evet, düşmanla olan mücadelenin e, şartları dolayısıyla o şehri bırakıp geri çekilmeleri icap edince paraları iade etmişlerdi. Bu, buyurun sizden aldığımız cizyeyi, vergiyi, alık gereği, niye? E biz sizi himayemize almıştık. Efendim ama şimdi düşman geliyor. Burada bizim bu şehirde kalmamız savaşın efendim inceabı olarak uygun düşmeyecek. Hadi olacak. Biz burayı terk edip çıkmak zorundayız. Paralarınızı alın demişler. Şaşırmıştır ahali. Yani böyle böyle yöneticik görmemişlerdi. Baskanlarda Osmanlı'nın idare ettiği zamanlarda efendim Hristiyan ahali bile ne kadar rahattır. Hristiyanlar söylüyorlar kendileri. Efendim, ah diyorlar o Osmanlı devirde ne kadar rahattık, ne kadar iyiydik iyiydik. Sonradan gelen devirde çok daha rahatsız olmuşlardır. Çok daha baskılar altında kalmışlardır. Bunları söylemişlerdir. Çünkü mümin Allah'ı sevdiği için, Allah'a inandığı için, ahirette mahkeme-i kübra olduğunu bildiği için, muhakeme edileceğini çok iyi bildiğinden hiç kötü bir şey yapmamağı, hiç kimseye zulmetmemeye çalışır. Dolaylı yoldan, gizli yoldan, entrika ile zahiri kurtarıp ve yüzüne gülüp altından kuyu kazmak falan gibi şeyler yapmamıştır. Çünkü her şeyin iç yüzünü Allah bilir diye samimi olmuştur. Yönetimi de samimi olmuştur. Allah sevgisiyle dolu olduğundan Allah'ın kullarına acımıştır. Onları kurtarmaya çalışmıştır. Onları cennetik gitmeye çalışmıştır. efendim e, Hakkı anlatmaya çalışmıştır. Böyle kafir olarak gitmeyin, e, cehennemde ebedi kalmayın diye efendim e, efşat çalışmalarına yönelmiştir. Onun için biz ne diyoruz? 2000 yılı tevhid yılı diyoruz. 2000 yılında elinizden geldiği kadar insanı gafletten kurtarın, cehaletten kurtarın, sapık bozuk inançtan kurtarın. Çünkü 20. yüzyılın bilimselliğine rağmen insanlar inanç yönünden çok geri durumda, çok acayip şeylere inanıyorlar. Çok ilkel, çok yanlış düşünceler. Hatta Türkiye'mizde de hiç çevrenize baktığınız zaman dini zayıf olan insanlara nelere inandıklarını, nasıl bu efendim daldıklarını hayretle görürsünüz Kahve falıyla, yıldız falıyla maneviyatlarını nasıl idare ettiklerini. Efendim ne kadar saçma sapan şeyler efendim düşündüklerini. Ee, çok iyi bilirsiniz. Bunun için e, her şeyin en doğrusunu anlatmaya çalışıyorum Müslüman. Tabi e, bu dinin, bu güzel dinin efendim, ahkamı nereden kaynaklanıyor, nasıl öğreniliyor? Dost doğru inanç Kur'an-ı Kerim'den öğreniyor. Onun için Allah'ın kelamı olarak Kur'an-ı Kerim'e muazzam bir sevgi olmuştur. Allah-u Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edeceğini, koruyacağını, kimseye ezdirmeyeceğini, yok ettirmeyeceğini vaat etmiştir. Vaati de yerine efendim e, geliyor her zaman her yerde. Kur'an'a karşı çıkanlar Allah tarafından efendim cezalandırılıyor ve Kur'an-ı Kerim bir yerde yasaklansa bile öbür tarafta efendim filizleniyor ve efendim nice insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyup imana geliyorlar. Kur'an-ı Kerim Efendim e, Allah'ın kelamı olarak hükmünü kıyamete kadar efendim feysini ve e, ruh kaynağı olduğunu gösteriyor. Tabi bütün bu e, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin anlaşılması, dinin yaşanması da Peygamber Efendimiz tarafından bize uygulamalı olarak gösterildiğinden e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu mummandaki inciler gibi olan hadis-i şerifleri de son derece önemli oluyor. Onları da bilmesi lazım. Onları da okuması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıması lazım. Ne öğrettiğini, neler tavsiye ettiğini bütün Müslümanların bilmesi lazım. Resulullah'ı Allah sevmiş, Habibullah eylemiş, en sevgili kulu eylemiş. Onun da Resulullah'ın güzelliğini yakalaması lazım. Kavraması lazım. Resulullah şöyle yetişmiş ama Efendim, çölde ne kadar güzel şeyler çıkıyor. Yani, e, çölde yetişti diye, çevresi eftidai diye onu efendim e, diline dolamak, kötü göstermeye çalışmak, çevresindeki insanların bir zamanlar bedevi olduğunu düşünmek. Doğru, onu zaten Müslüman kaynakları da söylüyor. Cahiliye devrimi yaşıyordu. En geri kalmış birisi birisiydi İslam'ın çıktığı yer. Ama Böyle hiçbir tesirin yani güzel eski efendim e, bilgi yayınının etkilemediği efendim eski harsın, medeniyetin efendim yetişmesinde etkili olmadığı bir tesirsiz yerde Cenab-ı Hak kumlar arasından bir cevher efendim bir nur fışkırtmıştır ve o bedevi insanlar, o cahiliye evri yaşayan, kız çocuklarını öldüren insanlar ondan sonra evliya aldı olmuşlardır. Gözü yaşlı, hassas, efendim çok mübarek insanlar olmuşlardır. Bu sevgi, bu muhabbet, bu efendim değişme İslam'ın e, eseridir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in güzelliğinin, mürebbiliğinin, muallimliğinin, öğreticiliğinin, mürşitliğinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanımayan bir kimse de gördüğü zaman yüzünün güzelliğine ve masumluğuna ve yalan söyleyecek şey bir insan olmadığına derhal karar verildi. Yahudilerden, Hristiyanlardan ilk görenlerin ifadeleri böyle. Onu zamanında yaşayanlardan kendisini tanıyıp da ahbabı olan çevresinde bulunan sohbetine girenler ise aşık olurlardı. Onun, onun gibisi yoktu. Onun gibisini ne önceden ne sonradan hiç görmedim. Tanımadan önce de tanıdıktan sonra da görmedim diye itiraf ederlerdi. Aşık olurlardı. Dur dediği yerde dururlardı. Kalk dediği yerde kalkarlardı. Zaten Kureyş'in azılı ileri gelenleri de peygamber efendimize gelip bazı sözler söyleyip şey yapanlarla efendim e, kavmine geldiği zaman yani biz kisraların saraylarına gittik sahsemilerin efendim bilmem bize asılarin saraylarına gittik başka devletlerin efendim tantanalı efendim saraylarına gittik resulullahın etrafındaki insanların resulullah'a gösterdiği muhabbet hiçbir ülkede hiçbir idarede hiçbir yönetimde tebaasının etrafındakilerin kendisine gösterdiği muhabbete benzemiyor. Efendim çok eşsiz yani onlardan çok farklı diye söylerlerdi. Etrafındaki insanların hepsi Resulullah'ın aşıklısı, hayranı ve efendim fedaisi idi. Bu tabi onun güzelliğinden boyunun güzelliğinden çünkü kuloku azim güzeliydi, Davranışlarının isabetleri yani fikirlerinin Efendim, güzelliğinden, merhametinin çokluluğunda çokluluğundan kaynatılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ömrü boyunca yaptığı savaşlar ne kadar çoktur bütün savaşlarda Hamidullah Bey'in e, ifade ettiğine göre öldürülen insan sayısı 200-300'den fazla değil. Yani bugünkü efendim medeniyim diyen insanların muhtelif yerlerde sırf menfaat için silah satmak için veyahut kendi sömürüs düzenini devam ettirmek için ya da halkı aldatmak için yaptıkları cinayetlerin onda biri yüzde biri binde biri değil yani nasıl merhametli olduğunu evet işareti Mekken'in fethinde görülüyor hiç kimseyi öldürtmemiştir. tabiye sığınanların ve bu evine sığınanların evet Müslümanlarla çarpışmayanların Efendim hiç dokunulmayacağını söylemiştir. Hayatlarına kastedilmeyeceğini söylemiştir. Ancak birkaç inatçı, 3-5 kişi Koca Mete'nin, Mekke-i bir şehrin fethinde birkaç inatçı e, efendim, e, düşman, azılı düşman çarpıştığı için öldürülmüştür. Hepsini bağışladıktan sonra da hepsine daha sonraki ganimetlerde daha önceki has Müslümanlara verdiği ganimetin kat kat fazlasını vermiştir. Mesela birisine 10 deve verirken onlara 100 deve vermiştir. Hatta bu yüzden münafıklar bazılarında bu ne biçim demişlerdir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her işi tabii hikmetli. Onların gönüne ısınsın, onlara karşı kendisinin bir kötü duygusu olmadığını, sırf Peygamberlik vazifesini yaptığını göstermek için yapıyor. Onların düşmanlıkları böyle şeyden dolayı, yapılan iyiliklerden dolayı izade olsun da İslam'a sımsıkı bağlansınlar körü körüne inat ve efendim kin götürmesinler diye tedavi maksadıyla yapılıyor. Böylece hepsi kendisini sevmişlerdir, azılı düşmanları zamanı gelmiştir. Efendim yıllar geçtikten sonra hatalarını anlamış, göz yaşları dökmüş, ağlamışlardır ve kendi hatalarını affettirmek için bizim eski suçlarımız çok büyük. Ancak biz Allah yolunda cephelere gidersek, hizmet edersek, murabbitlik yaparsak, mücahitlik yaparsak Allah bizi affeder diye efendim. Allah yolunda canlarını vermeye gitmişlerdir. Allah sevgisini içinizde canlandırmaya Allah'ın ve Söylül'ünün sevgisini içinizde canlandırmaya çalışın. Diliniz Allah'ı seviyorum diyordur ama Allah'ı sevecek seven insanın davranış gibi davranamıyorsunuzdur. Allah için fedakarlık yapamıyorsunuzdur. İbadetleri Allah için meşakkatli de olsa yapamıyorsunuzdur. Sadakayı hayır zekatı veremiyorsunuzdur. Dürüst olamıyorsunuzdur. Iş, iş hayatınızda çeşitli hatalar vardır. Allah'ın emrettiği şeyleri e, nefsinize eee şey yaparak baskı yaparak şeytana karşı çıkarak yerine getirme gücünü gösteremiyorsunuzdur. O sevgiyi canlandırmaya çalışın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini düşünün. Efendim her işinin hikmetini düşünün. Ahireti düşünün, cenneti düşünün. Allah sevgisini kalbinizde canlandırın ama bunun da yolu Allah'ı çok sevmekten çok Allah'ı zikredin. Çok efendim la ilahe illallah değil. Allah değil. Efendim her işinizde, günlük hayatınızda yaptığınız işi Allah için yapmaya çalışın. İyi şeyler yaptıkça Allah sizi severse o sevgiyi gönlünüze hasıl eder. Resulullah Efendimiz'in sünnetine uyun çünkü Resulullah Efendimiz'in sünnetini uyunca Resulullah sizi sever. Salatü selamı çok getirin Peygamber Efendimiz'e. Çünkü o Salatü selamlar ona tebliğ edilir. O zaman Resulullah sizi sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevince de bakarsınız. İşinizde bir yumuşama, bir değişme oldu. Neden? Çünkü artık Resulullah sizi seviyor. Size bir gelişme ve güzelleşme olur. Onun için çok dua edip, çok zikredip, Enes radıyallahu anh'den inne envael birri nısful ibadeti ve nısful ahari et dua buyurmuş peygamber efendimiz. Yani yapılan e, hayırlı, sevaplı işlerin çeşitleri. Enva, al, bir bir, iki ve ile iyilikler demek. Yapılan iyiliklerin çeşitleri çoktur. Efendim bunların yarısı ibadettir. Namazdır, oruçtur ve tesbihdir vesaire ve nısful ahar öteki yarısı ise iyiliklerin yarısı yani et dua -u. du'a etmektir o düşünün çok dua edin efendim ümmetim Muhammed'e dua edin anne babanıza dua edin çocuk dua edin milletimize dua edin efendim şaşıranların doğru yola gelmesine dua edin efendim iş başında olanların hakkı görüp hakkı işlemesine dua edin yanlış yapanların düzelmesine dua edin efendim e, zulmün kalkmasına dua edin. Dünya üzerinde sömürünün zulmün kalkmasına her yönden çok çok dua edin. Çünkü dua tanıdığı insana olur. Tanıdığı makama olur. E, kitap konuşma efendim e, böyle olunca marifetullah artar. Yani Allah'a dua oldukça efendim çünkü inanıyor çünkü biliyor çünkü bağlı ona ve ondan istiyor. Böylece dua ettikçe eftalül ibadeti et dua'u en faziletli ibadet duadır. Marifetullah hasıl olur. Allah duayı kabul ettikçe de muhabbetullah cuuşa gelir. Cuuşu huruşa gelir. Çünkü Rabbim elhamdülillah şunu istedim şunu da verdi. Bunu istedim bunu da verdi. Duaları kabul ediyor diye bir sevinç bir ferah efendim, bir şey insanın halini değiştirir. Sehli bir saat radiyallahu anh. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne es-cennete fil, fil sema Efendim cennet ehlinin biliyorsunuz bazı mübareklerine çok müstesna köşkler verilecek. Bu köşklere burh ve deniliyor. Ayet-i kerimelerde bunlar geçiyor. Bunları cennet ehli nasıl seyredecekler? diyor peygamber Efendimiz. Nasıl görecekler? Sizin yeryüzünden güğe doğru baktığınız zaman parlak, inci gibi parlayan yıldızları, parlak yıldızları. Gördüğünüz gibi biz de böyle açık havalarda çok seviyoruz. Yıldızları incelemeyi arkadaşlarla yapıyoruz. İşte şu efendim şu yıldız, bu, bu yıldız diye bazıları çok parlak görünüyor. İşte öyle parlak yıldızları görür gibi bu mübarek insanlara, o, o köşklere sahip o mübarek insanların cennet ekli. aşağıdan öyle seyredecekler. Uzaklardan pırıl pırıl nurları parlıyor. Çünkü herkesin tabi e, mülkü, bu yeryüzü, bu gökler kadar çok olacak. Öyle onların parlakısını uzaktan seyredecekler. Allah Teala Hazretleri bizi cennete girenlerden eylesin azabından korunmuş, kurtulmuş, azat olmuş olanlardan eylesin. Cennette yüksek makamlar ihsan Bu buraf cenne, cennet, cennet grupeleri ne sahip olan kullarından eylesin. Mükafatlarına erenlerden rızasını kazanıp, iki çağında aziz ve bahtiyar olanlardan eylesin. Hep bunun için çalışmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın rızası kazanmak için. Bunun yılda Resulullah'a sımsıkı sarılmak ve ona efendim malı ehli ehli ailesi e, mukabilinde onları feda edecek ve öyle gelecek bile olsa o, o kadar aşık olmak lazım. O sevgili cenabı kaddemzen sevgili kula eylesin, iki cihanın saadetine nail eylesin cümlenize es aleyküm ve rahmetullah teverike.